Ben şu an Hukuk Akademisi Topluluğu olarak bir hukuk fakültesi öğrencisinin ders çalışma yöntemlerini konuşacağımız yeri yayın sediğimizde bugün birinci sınıf hukuk fakültesi öğrencilerini konuşmak için Selçuk Üniversitesi'nden Kezban Nurdemir bizlerle. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş buldum, teşekkür ederim, merhaba. Öncelikle nasılsınız? Biraz kendinizden bahsetmek isterseniz. İyiyim, ismim Kezban Nurdemir. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde ikinci sınıf öğrencisiyim. Konyalıyım. Konya'da yaşıyorum. 19 yaşındayım. Bu kadar. Teşekkürler. Birinci sınıfta hangi dersler var? Diye böyle birinci, var. Sınıf, birinci sınıf derslerimiz, yani üç ana dersimiz var aslında. Medeni hukuk, anayasa hukuku, roman hukuku. Daha sonra İktisat, Türk dili, tarih dersi, İngilizce, hukuk başlangıcı. Bu kadar. Bu derslerimize. Bunlardan genel görüş, görüş olarak hangi dersin zor olduğu düşünülüyor ve size göre hangi ders daha zor? Aslında yani sorunca herkes galiba şey der medeni, anayasa veya Roma'dan Roma'dan birini söyler galiba ama ya yani benim açıkçası en çok zorlandığım hukuk başlangıcı oldu çünkü bayağı zor. Yani karışık yani daha detay sanki daha zor. Her derse ayrı bir çalışma sisteminiz var mıydı yoksa genel bir plan dahilinde mi çalışıyordunuz? Benim her ders için ayrı bir çalışma planım yok. Her yani bütün dersler için aynı şekilde çalışırım. Dersi öncelikle derste dinlemeye çalışırım. Derslere katılım sağlarım. Dinlerken not almaya çalışırım, alırım da. Onun haricinde mesela konu işlendikten sonra en fazla bir hafta içinde mesela yüzeysel de olsa onu kendi kitabımdan o konuyu Okumaya çalışırım ki dersle birlikte söylenenler aklımda kalsın. Daha sonra mesela kendi cümlelerimle, not aldığım cümlelerle, kitaptaki cümleleri harmanlayıp bir cümle böyle kısa ve öz bir şekilde kitabın üzerine not alırım ki aklımda kalsın. O şekilde. Daha öncesinde şey yapmayı denemiştim mesela. deftere Defter kullanmayı denemiştim. Defter tutmayı. Ama mesela konular biriktikçe böyle gözünüzde büyüyor, yetişemiyorsunuz. Sonra zaten vakit kaybı, kaybı gibi gelmeye başlıyor. O yüzden defter olmadı mesela. Ne zamandır planlı ders çalışıyorsunuz? Yani buna plan denirse eğer, üniversitede birinci sınıftan beri, yani bir senedir. Yani okula ilk girdiğinizde hemen bir çalışma düzeni oturttunuz kendinizi öyle mi? Yani evet. Evet. Yani çünkü daha öncesinde, daha önceki yıllarda bunu yapmamıştım. Yani istediğim bir bölüm olunca ilk hevesle galiba. O yüzden bu dizene oturttum kendime. Peki günlük planınıza hiç uymadığınız oldu mu? Hani günün rutin akışında uymayan değişiklikler çok oldu, bayağı oldu hatta. Özellikle karantina döneminde oldu ama işte sonra bir şekilde telafi edildi. Vize final zamanları nasıl ders çalıştınız? Artık neler yaptınız? Vize final zamanlarında kendi aldığım notları okumaya çalıştım. Çünkü mesela kendi notlarımı mesela belki siz okusanız anlamazsınız. Çünkü kendi anlayacağım şekilde notlar almaya çalıştım. Onları okudum. Daha, daha sonra kitabı tekrardan okudum birkaç kere. on haricinde mesela şey almıştım medeni hukukta mesela gerekçeli, gerekçeli test soruları almıştım çözümlü. Ama yani öyle ne tamamını çözdüm ne de çözdüğüm bir kısımdan çok fayda gördüm. Yani dinleyip kendi anlayacağım şekilde aldığım notları okumak bana daha çok yerimli gibi geldi. O kadar. Mesela şeyi çözmedim ben medeniyle, Pratik çözmedim. Çünkü mesela anlamadığınız bir konudan çok fazla soru çözseniz bu sizin için çok yerimli olur mu bilmiyorum ama anladığınız bir, bir konudan daha minimum sayıda sor sor soru çözerseniz ve anlarsanız bu daha önemli bence. O şekilde. Peki bu vize final dönemindeki heyecanlı stresi biraz anlatır mısınız? Mesela kim o dönemde vize haftalarında çalışmak için ya da final haftalarında kütüphanelerde sabahlıyormuş. Siz hiç kütüphanede sabahladınız mı? Yok hayır sabahlamadım ben. Aslında ben bilim dönem şey, kütüphaneye de gitmedim hiç. Çünkü mesela evde çalışsam tek başıma çalışsam daha çok verim alacakmışım gibi hissediyordum. Ve açıkçası evden o istediğim verimi de aldım tek başıma çalıştığımda. Ama bu şey de demek değil yani kütüphanede çalışırsak olmaz gibi bir şey de demek değil. Çünkü yani her insanın çalışma stili farklı. Mesela kütüphaneye gittiğinizde çalışan insanları görüp daha çok heveslenebilirsiniz o toplulukta. Ya da mesela ben evde kaldığım zamanlarda 5 dakika yatayım daha sonra çalışmaya başlarım deyip bir daha hiç kalkmadığım zamanlar da çok oldu. Ama işte içinizden nasıl geliyorsa daha iyi hissediyorsanız öyle yapmalısınız. Peki hiç kaldığınız ders veya dersler oldu mu? Alttan kalan ya da bütçe kaldığınız. Yok hiç olmadı. Maşallah. Konuklarımız. <gülüyor> <gülüyor> Bu sene birinci sınıf olacak biri. Sizce nasıl ders çalışmalı? Nasıl bir yol izlemeli? Yani nasıl bir ders çalışmalı? Nasıl bir yol izlemeli? Yani buna ben karar verebilir miyim bilmiyorum. Çünkü işte dediğim gibi. Herkesin farklı bir stili vardır. Herkes farklı bir şekilde anlayabilir. Ama işte nasıl ders çalışmalıdan daha çok derse katılmak. Özellikle mesela medeni, anayasa ve roman hukukunda bu derslere katılım göstermek. Ve daha sonra ders dinlerken not almak. Sonrasında konuları ise biriktirmemek ki sonra büyümesin. büyümesi. Yani bunlar daha önemli bence nasıl çalışmalıdan daha çok. Evet. Siz de bu hukuk fakültesine gelirken belli kişilerden tavsiye almışsınızdır ya da kulak dolgunluğu bir şeyler duymuşsunuzdur ve kendi tecrübeleriniz de var. Buradan tüm hukuk fakültesi öğrencilerine tavsiyeleriniz nelerdir? Yani hukuk fakültesi öğrencilerine öncelikle okumayı sevmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Bir şekilde bir şeyleri okumalıyız diye düşünüyorum. Bu roman olabilir. Kendimizi geliştirebileceğimiz kitaplar olabilir. Makaleler olabilir. Ya yani bunları okumalıyız diye düşünüyorum. okumayı sevmeliyiz, Hayatımızın her alan her alanında bize yardımcı olabilecek bir şey zaten. Ya yani onun haricinde yani çok ekstra şeyler söylemeyeceğim. Yani işte Çünkü derse katılmak, not almak. Belirli bir şekilde, belirli aralıklarla kendinizi de çok sıkmayacak şekilde bir çalışma düzeni oturtmak. Bunlar önemli. Çok teşekkür ederiz Kezban'da'nın. Hazırladığımız sorular bu kadardı, bize vakit ayırdığımız için tekrar teşekkür ederim. Çalışmalarında da başarılar geceleriniz. Ben teşekkür ederim, Ben davet ettiğiniz için teşekkür ederim.